Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREP Başkanı Mustafa Serdar Ataseven... 2016 sonu dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Türkiye'nin 2016'yı 5500 ila 5600 megavat arasında bir kurulu güç ile tamamlayacağını beklediklerini, Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün 2016 yılında biraz yavaşlayarak eksiklerini gidermeye çalıştığını, değişen piyasa koşullarına göre haritalarını yenilediğini kaydederken, 2017 yılını ise sektör için eriyen stokları doldurma ve tohum ekme zamanı olarak niteledi. TÜREB Başkanı sektörün ana beklentilerini ise 2015 yılı başvurularının sonuçlanması, 2016 yılında ertelenen 2.000 MW'lık yeni başvurunun alınması Türkiye'nin rüzgar enerjisi endüstrisinin gelişmesini sağlayacak uygulanabilir büyük ölçekli yerli katkı yani YEKA projelerini hayata geçirecek şartnamenin 2017 yılının ilk çeyreğinde açıklanması olarak sıraladı. Türkiye rüzgar enerji sektörünün gelişmesi ve 2023 hedefi olan 20 bin megawattlık güce ulaşılması için hem Yekdem hem de yerli katkı mevzuatının 2020 yılına kadar sürdürülebilir bir şekilde korunmasına hatta geliştirilerek 2030 yılına kadar devam etmesinin sağlanmasının da gerekli olduğunu düşündüklerini belirtti kendisi. 2017'nin Türkiye rüzgar enerji sektörü için çok önemli bir yıl olacağını, bu yılın ilk çeyreğinde alınacak kararların rüzgar enerjisi sektörünün geleceğine ışık tutacağını kaydetti. Mesajında orman izinlerine nedeniyle bekleyen, projelere de dikkat çeken Ataseven bu alanda bir çözüm sağlanması halinde Türkiye'nin rüzgar gücünün 2017 yılında 1000 ila 1100 megawatt seviyesine yükselebileceğini sağlanamadığı takdirde ise artışın 700 megawatt seviyesinde kalabileceğini kaydetti. 2015 yılı sonu itibariyle 4.7 gigawattlık kapasiteye oluşan Türkiye rüzgar enerji sektörünün bu sayede istihdama 12 ila 15 bini arasında, gayri safi yurt içi ise 1.7 ila 1.9 milyar dolar arasında katkı sağladığını, ayrıca yalnızca 2015 yılında 574 milyon dolarlık doğalgaz ithalatına gerek bırakmadığına da dikkat çekti. TÜREP Başkanı sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bütün bunların yanı sıra gelecekte daha yaşanabilir bir dünya için enerji üretirken seçimlerimizde karbon emisyonu yaratmayan, atık oluşturmayan, doğaya zarar vermeyen, yerli ve tükenmeyecek enerji kaynaklarını tercih etmeliyiz. Rüzgar enerjisi de tam böyle bir kaynak. Evet ancak sektörün bir yandan da doğal alanların korunmasını ve santral yapılan yerdeki yerli halkın desteğini sağlaması da gerekiyor. Bu konuda yeterli adımlar atılmadığını her yerdeki yaygın res karşıtı mücadelelerde görebiliyoruz. Maalesef programımıza da konuk oluyor bu haberler. Mısır'da rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretim maliyetleri açısından hali hazırda doğal gaz santraller rekabet edebilir seviyede olduğu Güneş elektriği santrallerinin ise en geç 2035'e kadar aynısını başarabileceğini ortaya koydu. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems yani ISE tarafından yapılan çalışmaya göre 2035 yılına kadar fotovoltaik sistemlerde rakam 0.055 ABD doları yani 5.5 cent seviyesine kadar gerileyebilecekken doğal gaz santrallerinde ise 0.078 ile 0.087 ABD doları arasında gerçekleşecek. Yani 7.8 ile 8.7 cent civarında. Bu durum hem çatı tipi hem de zemine monte güneş elektriği sistemlerinin doğal gaza göre daha ucuz rüzgarda ise konum bu konuda önem kazanacak Rüzgar enerjisi santrallerinde ise bu maliyetlere çok önemli değişiklikler olmayacak. Güneş enerjisindeki maliyetlerin gerilemesine bağlı olarak 2027'den sonra rüzgar santrallerinin kurulduğu bölge bu yatırımların güneş enerjisi santralleriyle rekabet edebilir seviyede olmasına da ana etken olacak gibi görünüyor. Konvansiyonel market zincirlerine alternatif olarak kurulan Batı İzmir, Topluluk destekli tarım pazarı ürünleri aracısız olarak tüketiciyle buluşturuluyor diye habere göre İzmir'in Urla ilçesinde 2014 yılının Eylül ayında Mehmet Gürmen biz bu zinciri yok etmek istiyoruz amacıyla altı arkadaşıyla birlikte Batı İzmir topluluk destekli tarım pazarını yani BİTOT'u kurdular. Her hafta cumartesi günü Urla'da bulunan toprak sahnede öğleden sonra kurulan BİTOT'ta üreticiler ürünlerini sergiliyorlar ancak mevsimi dışında yetişen ürünlerse tezgahlarda yok küçük ölçekli üreticiler ve üreticilerden oluşan bir tot tamamen gönüllü üreticilerden oluşuyor. Gürmen Pazarda 1'de 4 kişiden oluşan üretici iletişim biriminin olduğunu söylüyor. Üretici iletişim birimi düzenli olarak üreticilerle iletişim halinde. Pazarda sergilenen ürünlerin hem kalitesine hem de daha uygun fiyatlara satıldığını söylüyor kendisi. Bitot'ta ayrıca lojistik birimimiz var. Bu birimde 2 kişi yer alıyor. Cumartesi günleri ürünlerin ücretlerini üreticilerden alıp üreticiye dağıtan 2 gönüllü kişi de yer alıyor. Bitot'un kurulacağı pazar günlük düzeni 2 kişi oluşturuyor. Bu Önünde organizasyon ağındaki kişiler ise her 3 ayda bir değişiyor dedi. Bitot'ta yer alan üreticilerin doğa dostu üretim yaptıklarını belirten Gürmen. Bitot'ta güven ilişkisi üzerinden ürünlerinin denetimine sağladıklarını söylüyor. Gürmen ilaç kullanılıyor mu? Su kaynakları nasıl kullanılıyor? böceğe karşı nasıl mücadele ediliyor? El yapımı bir doğa dostu mücadelesi var mı? Hepsini not ediyoruz. Daha sonra bu aldığımız notları ürün üretici strateji ekibine sunuyoruz. Eğer onaylarlarsa... Ürün ve üreticiyi aramıza dahil ediyoruz, diyor Gürmen. Sayımız arttığında bölünerek çoğalmayı istiyoruz. Mesela Batı İzmir dediğimizde Seferhisar, Urla, Çeşme, Karaburun, Güzelbahçe şu anda. Bir süre sonra Güzelbahçe'de ayrı bir topluluk oluşabilir diye konuştu. Bu şekilde bölünerek çoğalacak diye ümit ediyoruz. Bitot gibi oluşumlar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği